Hocam diğer sorumuz son günlerde ulusal yayın yapan bir televizyon kanalında hoca kisvesiyle ortaya çıkan bir din tüccarı Kur'an'ı ve sünneti istismar ederek annenin adı ne kaç yaşındasın gibi bir takım sorular sorarak sende sihir nazar vesaire gibi şeyler var diyerek insanları kandırıyor. Kamuoyunda muteber bazı hocaların vaazlarını Afrika'da kurulan su kuyularının etrafındaki masum çocukların görüntülerini yayınlayarak itibar devşiren bu kanalın görevlileri canlı yayına katılanların ifadesine göre program akabinde hastaya ulaşarak insanlardan para talep ediyorlar. Ve sonra bu kanalın yayın yaptığı frekansta daha önce sizin de sohbetlerinizin yayınlandığı, Lale Gül TV yayın yaptığı için kamuoyu nezdinde bu sahtekarların sanki sizinle bir ilişkisi Varmış gibi bir izlenim oluşmakta. Bu konuda neler söylemek istersiniz? Pazar günü Ayasofya'daydım. İki kişi <gülüyor> yanıma geldi. Adam anlatıyor. Ya birisi var diyor. Böyle insanlara annem baban adı nedir vesaire soruyor. Sonra kapatıyorlar. Para istiyorlar. Bizden Hı. de aldılar. Ev verdik. Siz niye sahip çıkmıyorsunuz? Ya kardeşim ben devlet miyim? ilgili kurumlar var oraya git diyorum adamı anlatamıyorum mesele ne sonradan öğrendim ve Lale Gül televizyonunun sahibinin gene yayın yönetmeni olan kardeşimizi aradım bu hadise nedir dedi frekansı değişmişler frekansı değişince bu kişi kendi televizyonu adına o frekansı Lale Gül'ün terk ettiği frekansı alıyor oradan bu yayını yapıyor peki ne yapıyormuş İki kişiyi soymuş öyle yanıma geldi orada. <gülüyor> Efendim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki: Men eta arrafen ev kahinan fasaddakahu faqad kafar bima unzila ala Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Kim bir kahine, sihirbaza gider? Fasaddakahu bima yekul. Men eta arrafen ev kahinan fasaddakahu bima yekul. Dediği o şeyde onu tasdik ederse Fakat kefere bimâ unzile alâ Muhammedî sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber aleyhisselama indirileni inkar etmiş olur Efendim anne babasını söylüyormuş evet. Onun üzerinden yok sen de şu var bunda bu var yalan söylüyor ya Gaybı kim bilir Allah Azze ve Celle bilir Sen ne bilirsin kimsin sen ya Bir Müslüman Gaybı Sadece Allah Azze ve Celle'nin bildiğini bilmiyor mu? Ey kardeşim, hanım kardeşim, erkek kardeşim, Ya İslamiyet'i bu kadar neden öğrenmiyoruz? Din tüccarı bu adamlar, seni soyuyorlar. Akide'nin düşmanı, cebinin dostu bu adamlar. Nasıl senin paranı alabilirler, çalabilirler, onun için bir tuzak kurmuşlar, seni o tuzağa çağırıyorlar. Ama Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, bu din tacirlerine karşı ümmetini, 15 asır önce uyarıyor, buyuruyor ki men ate arrafin av kahinan. Fesaddake bima yekul. Fakat kafar bima unzil ala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Bunlar size diyorlar ki yok söyle bana annenin adını. Sonra ey kadın seninle eşin arasında mesele şudur. Nazar vardır, sihir vardır. Nereden biliyorsun sen ya? Kimseye? ya. Gaybi kim bilir kardeşim? Allah azze ve celle bilir. Efendimiz aleyhisselam'a bildirdiği kadar peygamber bilir. Yani senin böyle bir iddia mı var? Senin önde perdeler mi açılıyor? Yalan konuşuyor. Peki Diyanet İşleri Başkanlığı açık burada bir istismar var. İslam istismar ediliyor. Neden bunu İslamiyet adına dava etmiyor? Yani bir köy camiinde konuşunca medya şu bu kıyameti koparıyor. Allah Teala'nın ayetleri okununca birileri rahatsız oluyor. Bunlar okuyamazsın diyorlar. Peki televizyonda adam İslamiyet'in esaslarını reddediyor, inkar ediyor, gaybi bilirim diyor. Sihirbazlık yapıyor ama İslam kılıfıyla yapıyor. Başına takke koyuyor, üzerine cübbe alıyor, dinimizle alay ediyor. Bu adamların tuzağına düşenler sonra İslamiyet'ten nefret ediyorlar. İslamiyet hasbiliktir kardeşim. وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ اِنْ اَجْرِ اِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ Peygamberler, ibadetten sonra insanlara ne dediler? Biz dünyalığa tabi değiliz dediler. Sizin hiçbir şeyin istemiyoruz dediler. اِتَّبِعُوا مَا لَا يَسْأَلُكُمْ اَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ Taşıyorlardı Müslümanları. Habibi Neccar, şehrin en uzağından koşarken ne diyordu? Sizden dünyalık istemeyen bu adamlara... Bunlara tabi olun diyor. O halde bir alimi Rabbani'nin, bir davetçinin esas duruşu ne olacak? Dünyalık istemeyecek. Talep etmeyecek. İslam ticaret malzemesi değildir kardeşim. Derste iki husus hep tekrar ederiz. Nedir o Hakan kardeşim? Bir, biz milletin parasına asla elimizi uzatmayacağız. Hı. Asla dükkan dükkan dolaşıp yardım edin demeyeceğiz. İlmin bir izzeti var. Cenab-ı Hak Müslümanlara şuur veriyor, onlar veriyorlar. İfamı ne kadar tercih ede, ne kadar yardım ederse biz de o kadar yapabiliriz. Hani her şey parayla olmuyor. Yani konuşuyorsunuz, tebliğ ediyorsunuz, davet ediyorsunuz. Ama bir ilim talebesi gidip elini açmayacak. Resulullah Aleyhisselam böyle yapmadı ulemamız böyle yapmadı para mı verecek kardeşim Müslüman parasını getirsin hesaba yatırsın ilim talebesi elinde cebinde onu taşımayacak paraya karşı Müslümanların parasına karşı emin olacağı dünya onundur. hesabını kendi yapsın ahirette hesabını verebilir mi onun muhasebesini o kardeşimiz yapsın biz ona Allah Teala'nın mala dair emirlerini anlatalım ama nere verirse versin, iki kadın meselesi. İkisinde temiz olalım, bu işin ticaretini yapmayalım, para ve kadın meselesi. Bütün dinsizler üzerimize gelse vallahi zerre kadar endişemiz yoktur elhamdülillah. Evet. Zerre kadar endişemiz yoktur. Ölürsek şehit olarak Rabbimizin huzuruna gideceğiz. Zaten biz buna talibiz. Nedir gerisi? Hikayedir kardeşim. Evet. İki meselede eğer sağlam durursak Allah Teala'nın inayetiyle Müslümanların maddesine ve namusu noktasında temiz durursak bütün kafirler üzerimize gelse hikayedir kardeşim. Allah bizimle beraberdir Azze ve Celle. O zaman karşısının ne kıymeti var? İn yensurkümullahu falagali beküm. Bugün yıkılırız ama bir gün Allah Azze ve Celle yolunda yıkılanlar eğer imana ve iffete ihanet etmediyse mutlaka onları ayağa kaldıracaktır. Evet. Kardeşlerimiz bu hainlerin tuzağını görsünler. Lale Gül'ün asla bunlarla alakası yok açıkça beyan ediyorlar. Sonra televizyonlarda böyle acayip yardım kampanyaları, efendim ağlayanlar, sızlayanlar, Afrika diyenler yani devlet bu işe bir düzenleme getirmeli. Ne yapmalı? kim topluyor nereye gönderiyor kardeş Müslüman kardeşim her ağlayana aldanma evet. yani sen o yardım kuruluşları kuranlar yönetenler kimdir tanıyorsan ver tanımıyorsan bilmiyorsan gönderme yapma tuzağa düşme yani her gördüğünü her gördüğünü bu ümmetin önündeki bir adam zannetme Allah Teala muhafaza buyursun. Amin. Resulullah Aleyhisselam ölçüleri koydu. Evet. Ama o ölçüleri kürsülerde, minberlerde anlatmayın diye işte geliyorlar. İslam'ı yıkan adamları yapan adam gibi takip ediyor, izliyorlar. Kardeşlerim, devlet de burada vazife almalı kardeş. Millet soyuluyor. Niye gereğini yapmıyor?